İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensardan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu. Allah bana pek çok mal verdi, hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız, İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız, bizim yaptığımız çok mu? Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizi mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al. Sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur. Öğrettiklerini hızlı kavrar. Bundan sonra Medine'de değil insanlara... ...yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta... Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. 33. bölüm. Medine'nin nüfusunu oluşturan iki grup vardı. Araplar ve Yahudiler. Yahudiler kutsal kitaplarındaki bilgilerden hareketle yeni bir peygamber geleceğini bilirler ama bunun kendilerinden çıkacağını söylerlerdi. Hatta Evs ve Hazreç kabilesine pek çok kere son peygamberin gelişiyle güçlerinin artacağını ve böylece onlar üzerine hakim duruma geleceklerini söylemişlerdi. Son peygamberin Arapların arasından çıkması Yahudilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünürlerdi. Abdullah bin Selam Medine Yahudilerinin ileri gelenlerindendi. Asıl adı Husayn idi. Babası ve dedesi gibi kendi de alimdi. Bir gün bilgisine güvendiği babasına şöyle bir soru sordu. Baba, Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır? Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi. Peki gelince ne olacak? Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak. Peki ya İsrail oğullarından çıkmazsa? İbrahim peygamberden bu yana tüm peygamberler İshak oğullarından çıkmıştır. Bu da öyle olacak. Olmazsa peygamber değildir. İnanma. Abdullah bin Selam aldığı cevaptan tatmin olmamıştı. Kısa bir süre sonra peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Onun gelişini duyduğunda Abdullah'ın yüreğine bir heyecan düştü. Bir an evvel gidip onu görmeliydi. Düşündüğü gibi de yaptı. Peygamberimizin yanına gitti, ona birkaç soru sorduktan sonra Müslüman oldu. Resulullah Yahudilerle ilişkilerini düzenlemek istediğinde, Abdullah bin Selam'dan yardım istedi. Abdullah şöyle dedi. Ya Allah benim kavmimi görsen hayrete düşersin. İşlerine gelmediği zaman yalan söylemekten de, iftira etmekten de çekinmezler. Şimdi gelsinler, Müslüman olduğumu öğrensinler, bak nasıl hakaret ediyorlar. Ben gizleneyim, sen önce beni onlardan sor, sonra ortaya çıkayım. Peygamberimiz onun dediği gibi yaptı. Gelen Yahudileri topladıktan sonra onlara, Aranızda bulunan Husayn bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Hüseyin ismini Abdullah diye değiştiren Resulullah'tı. Yahudi bilginleri şöyle cevap verdiler. O bizim alimlerimizdendir. Babası da dedesi de alimdir. Kavmimiz içinde hayırlı, itibarlı insanlardır. Peygamberimiz, peki onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz? Dedi. Böyle bir şey olamaz. İnanmıyorum. Mümkün değil. Ben ben değil bu, nasıl olur da öyle bir aileden gelip de dinini bırakır. Ey kavmim, işte buradayım. İşte geliyor. Nasıl yapmış? Şimdi bana söyleyin. İçinizde Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı en iyi bilen kimdir? Ataların ve sensin. Aramızda bu konuda en bilgili olanlar sizlersiniz. Öyleyse sözümü iyi dinleyin. Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler! Allah'tan korkun, size geleni kabul edin. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Sen aramızda en bilgilimizken nasıl dinini terk edersin? Nasıl böyle söylensin? Bildiğim için söylüyorum işte. Bizim kitabımızda geleceği söylenen peygamber bu zattır. Hayır, bunu kabul edemeyiz. Olmaz. <Gülüyor> şey olamaz. Bakın. Resulullah Medine'ye geldiğinde onu görmek için insanların arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Gelin iman edin. Bu nimetten mahrum olmayın. Biz sana kavmimizin en şereflisi, en hayırlısı derdik. Meğer en şerlisiymişsin. Sözlerine güvenirdik. Meğer aklın katmış. Bundan sonra yanımızda itibarın yok. Ya Resulallah. İşlerine gelmeyince neler diyeceklerini size söylemiştim. İşte dediğim çıktı. Yahudiler hışımla evi terk ettiler. Abdullah bin Selam ve ailesi ise Müslümanlığa canı gönülden bağlandı ve ölene kadar Müslüman olarak kaldı. Yahudiler kendi aralarında sürekli bu meseleyi tartışıyorlar, yeni gelen din üzerine konuşuyorlardı. Ne dersin, bu o mu? Evet, vallahi o. Onun olduğundan emin misin? Eminim. Onunla ilgili ne hissediyorsun? Vallahi eski halimde kalacağım. Nefsimde ancak ona düşmanlık uyandı. Başka bir şey değil. Size haberlerim var. Arapların peygamberini gördüm. Arapların peygamberi mi? Bekledikleri adam gelmiş demek. Nasıl biriydi anlatsana. Bir köle olduğunu unutma. Ben sana söz hakkı vermedim. Selman, iyi misin? Canın çok acıdı mı? İyiyim, sağ ol. Yüzünde hala onun parmaklarının izi var. Neden bu kadar sinirlendi anlamadım. Yahudiler bu peygamberin kendilerinden çıkacağını zannediyorlardı. Arapların kendilerine üstünlük sağlaması fikrine tahammül edemiyorlar. Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun? Benim hayatım bunu aramakla geçti çocuğum. E, neyi anlayamadım? Yüce Yaratıcı'nın bize ne söylemek istediğini anlamakla geçti benim ömrüm. Bana anlatır mısın hikayeni? <gülüyor> Uzun bir hikaye. Dayanabilecek misin? Elbette. Peki. Ben İsfahan'da doğdum. Fars diyarında. Babam bulunduğumuz yerin ileri gelen adamlarındandı. Babamın dünyada benden daha fazla sevdiği kimse yoktu. Sevgisinden dolayı beni yanından hiç ayırmak istemezdi. Biz mecusidik. Mecusilik nedir? Yani ateşe tapardık. Hiç sönmesine izin vermediğimiz bir ateşimiz vardı. Buraya bakma görevini de ben üstlenmiştim. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Kendisi bir gün başka bir işi olduğundan beni çiftliğe gönderdi. Sakın ola oyalanma yoksa merak ederim diye de sıkı sıkı tembihledi. Yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kiliseye rastladım. İçeride ibadet eden Hristiyanların seslerini duyuyordum. Ne yaptıklarını merak ettim. Yaptıklarını seyrettim. İbadetleri çok hoşuma gitti. Ben hiç kilise görmedim. Nasıl bir yer? Büyük bir yer. İçine onlarca insan sığabilir. Hmm. Görmek isterdim. E sonra ne oldu? Onların ibadetlerini görünce bunların inandıkları şey bizim dinimizden daha iyi diye düşündüm. Dinleriyle ilgili bilgi aldım. Eve gidişim gecikmişti. Babam telaşlanmış. Neden geciktiğimi sordu. Ben de olanları anlattım. Babam o dinde hayır yoktur, senin atalarının dini ondan daha hayırlıdır dedi. Ben ısrar edince kiliseye tekrar gideceğimden korktu ve beni yalnız başıma dışarı çıkarmamaya başladı. Senin kaçmandan mı korkuyordu? Hmm, sanırım. Ben de evimizdeki hizmetçilerden birini kiliseye gönderdim. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğrenmiştim. Onlardan Şam'a gidecekleri zaman bana haber vermelerini istedim. Onlar da Hristiyan tüccarlardan oluşan bir kafilenin Şam'a gideceğini söylemişler. Ben de bir fırsatını bulup evden çıkarak onların yanına gittim. Birlikte Şam'a hareket ettik. Buna nasıl cesaret ettin? Gerçekliğinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Şam'da ne yaptın peki? Oradaki en büyük din aliminin kim olduğunu sordum. Beni bir psikoposla tanıştırdılar. Ona bu dine girmeyi ve yanında Hristiyanlığı öğrenmeyi istediğimi söyledim. Kabul etti. Yanında yaşamaya başladım. Rahip iyi bir insan değildi. Onun davranışları beni bu dinden soğutuyordu. Çünkü insanları sadaka vermeye teşvik ediyor, gelen paraları kendisi için saklıyordu. Derken adam öldü. Cemaati onu defnetmek için toplandılar. Onlara adamın yaptıklarını anlatmadan edemedim. Önce bana inanmadılar tabii. Ben de onlara sadaka paralarını biriktirdiği yedi küp dolusu altını gösterdim. Bunun üzerine o kadar sinirlendiler ki adamın cenazesini bile gömmediler. Yedi küp dolusu altın mı? Ne kadar çok para biriktirmiş. Evet maalesef. Sonra onun yerine bir rahip geldi. Bu adam gerçekten samimi bir Hristiyandı. Gece gündüz ibadet ederdi. Allah'tan korkardı. Onu çok sevmiştim. Hatta daha önce onu sevdiğim kadar kimseyi sevmemiştim. Sonra bu zaatta ölüm döşeğine düştü. Ondan sonra kimin yanına gideceğimi bilmiyordum. Senden sonra kimin yanına gitmemi bana tavsiye edersin, ne yapmamı emredersin diye sordum. Bana, vallahi bugün yeryüzündeki insanlar arasında sana tavsiye edebileceğim kimse kalmadı. Ama ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yakınlaşmış. Gölgesi üzerimize düşmüştür, dedi. Peki, o peygamberin özelliklerini de söyledi mi? Evet, sen az önce gelen peygamberden bahsederken heyecanlanmamın sebebi buydu. Onun özellikleri neymiş peki? Bana da söyler misin? Rahibin dediğine göre o peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine gönderilecekmiş. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak iki karataşlık arasındaki hurma bahçelerinin bulunduğu bir şehre hicret edecekmiş. Ah, burasını tarif ediyor sanki. Medine öyle değil midir? Evet bence de burası. Diğer özellikleri neymiş? Sonra bana dedi ki, o hediyeleri kabul edermiş ancak sadaka olarak verilen malı asla kendisi yemez, ailesine de yedirmezmiş. Sırtında peygamberlik mührü varmış. Peygamberlik mührü de nedir? Bir çeşit ben, sırtında bir ben olması gerekiyormuş. Anladım. O rahip bana, eğer gücün yeterse o diyara git diye tavsiyede bulunmuştu. Sen de bu yüzden mi buraya geldin? Yok hayır, buraya gelişimin hikayesi daha başka Nasıl oldu da buraya köle olarak geldin peki? Anlattıklarına göre zengin bir adammışsın Öyleydim Yola çıktığımda bir kafileye rastladım Onlara belli bir ücret karşılığında beni istediğim yere götürmelerini teklif ettim Kabul ettiler, ücretlerini verdim Sonra buraya yaklaştığımızda beni bağlayıp bir köle gibi şu Yahudi'ye sattılar İnanamıyorum hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar! Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki karataşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm. Ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek. Hayat hikayenden çok etkilendim. Ben de senin yaptığını yapabilir miydim bilmiyorum. Çok cesurmuşsun. <gülüyor> sen de cesur bir çocuksun. Ama umarım benimki gibi bir macera yaşamazsın. Aslında bahsettiğimiz kişi, yani peygamber olduğunu söyleyen geleli bayağı olmuş, ben bugün gördüm. Evet, öyleymiş. Benim de geç haberim oldu. <gülüyor> peki onu görmeye gidecek misin? Elbette. İlk fırsatta hem de. Ben de seninle gelebilir miyim? Olur. Ama sahibimize hissettirmeden gitmemiz lazım. Ben evden giriş ve çıkış saatlerine dikkat ederim. Yarın çarşıda işi var. Sana haber veririm. Eh, peki. Anlaştık. Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.